Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. wahdahu la sharika wa Muhammadan Değerli Kardeşlerim, 55. konu 117. dersi görüyoruz. Konumuz, geçen haftaki Hudeybiye sulhunun, yani barış anlaşmasının yazılması idi. Ondan çıkartacağımız dersler neler, neler alınması gerekiyor? Ondan bahsedecek inşallah. 1. çıkartılacak ders. Geçen haftaki anlattığınız konudan Nebi Aleyhisselatu vesselamun yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eee Kureyş'le barış yapmaya ve onların İslam'a girmesi için hayatta kalmasına his göstermesi, bunu arzulaması çıkartılacak konulardan birisi bu. Çünkü diyor Kureyş arabın en zeki en fasih yani en açık konuşanı en tecrübelileri ve Araplara göre bir böyle mevkisi iyi bir konumu olan bir kabileydi Kureyş. Dahi kimselerdi aynı zamanda. Onlar bu Kureyşliler Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu bu özellikleri Allah'a iman ve dine girip o dini iyi anlama, idrak etmeye ekledikleri zaman bu fıtri özellikleri dine girip de onu anlayıp idrak etme özelliklerini de birleştirdiklerinde bu nur üzerine nur, kuvvet üzerine kuvvet olacak Ve nihayetinde kardeşlerim bu böyle hasıl olmuştur, ortaya çıkmıştır ve gelecek ilerideki günler bunu ispat etmiştir. Çünkü Kureyş'in içerisinden çok değerli insanlar sonra da Müslüman olmuştur ve onların İslam'ı da çok güzel olmuştur. Hatta ileride gelecek Suheyl İbni Amr radıyallahu anh bizatihi anlaşmayı yazan Müslüman olmuştur ve İslam'ı da çok güzel olmuştur. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra şehit olarak vefat etmişti. Allah kendisini daha iyi bilir. Allah ondan razı olsun. Evet. Konu bu. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlilerin hayatta kalmasını istiyor. Evet, onlarla bunun için işte sulh yapıyor, anlaşma yapıyor. Şimdi bu Kureyş'in bu özelliklerine işaret eden başka deliller var mı? Elbette ki Cabir radıyallahu anh diyor ki hem Müslüm'de hem de İmam Ahmet'in müsnedinde gelen hadiste aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor insanlar Kureyş'e hayırda ve şerde tabidir yani bu Kureyş'in fazileti bir başka hadis Ebu Hureyre'den geliyor buhari ve Müslüm'de hadis insanlar madenler gibidir onların cahiliyede hayırlı iyi olanları İslam'da da iyidir İslam'ı iyi anladıkları zaman fık ettikleri zaman yani idrak ettikleri zaman insanlar bu işte Kureyş'e tabi değiller. Yani bu İslam hususunda Kureyş'e tabi değiller. Müslümanlar Müslümanlara tabidir, kafirlere kafirlere tabidir. Evet. İnsanlardan en hayırlı olan bazı kimseler bazı kimseleri onların bu işte İslam'a girme hususunda En fazla hoşlanmayanları, en fazla kerih görenler olarak bulursun. Ta ki İslam'a girinceye kadar, İslam'a girdiği zaman onlar insanların en hayırlıları olur diyor. En şiddetliyken en hayırlı konuma düşüyor. Ömer İbn-i Hattab, radıyallahu anh, bunlardan birisi. İkrime bin Ebu Cehil, radıyallahu anh, bunlardan birisi. Suheyl bin Amr, radıyallahu anh, bunlardan bir tanesi. Ve daha birçok sahabe, bunlar ilk önce İslam'a karşı çok şiddetliyken, çok kızgın, gadaplıyken İslam'a girince çok hayırlı insanlar olmuşlardı. Yine Ebu Hureyra'dan, Sahih Müslim'de rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim, insanlar diyor, madenler gibidir, tıpkı gümüş ve altın madeni gibi, subhanallah. Yani kıymetli çok değerli olanlar vardır Biraz daha aşağıda olanları vardır Allah Azze ve Celle bizi Altın gibi değerli madenlerden Yapsın karakterimizi Evet Onların cahiliyede hayırlı Olanları İslam'da da hayırlıdır Onu ettikleri zaman Anladıkları zaman Ve ruhlar diyor Toplanmış zümreler Gibidir Hani ruhlar bizden önce yaratılıyor Ruhlar grup grup Halde olan grup grup Toplanmış bir cemaat gibidir Zümre gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam Onlardan diyor Birbirleriyle tanışıp Anlaşanlar bir arada olurlar Bir ülfet meydana Gelir aralarında Ama birbirlerini sevmeyen Birbirlerinde uzaklaşan Nefret edenler ise Birbirlerinden ayrı düşmüşlerdir Subhanallah Ruhlar toplanmış bir cemaat, grup gibidirler. Birbirleriyle anlaşanlar bir arada, anlaşmayanlar ise birbirinden uzak duranlar ise ayrı düşenlerdir diyor. Bugün de öyle oluyor zaten. Bu hadis biri bir şahit, vakıya daha doğrusu yani olan hadiseler bu hadisi birebir doğruluyor birbirleriydi. Anlaşan insanlar bir arada anlaşamayanlar ise ayrı duruyor. Bu İslam hususunda öncelikle Allah'ın dini hususunda ama onun dışındaki konularda da Allahu u Alem şeysi var, etkisi var. İşte aleyhissalatu vesselam bu birinci ders dedik ya aleyhissalatu vesselamın e, müşriklerin daha doğrusu Kureyş'in İslam'a girmesi için onların hayatta kalmasını istemesi onlarla barış yapma üzere e, hırs göstermesi Suheyl bin Amr'a söylediği şu sözden de alınıyor. Hani geçen haftalarda söyledik. Suheyl bin Amr'a diyor ki vallahi diyor ben Allah'ın Resulüyüm. Siz beni yalanlasanız da tamam diyor. Öktüp Muhammed ibn Abdillah. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdı. Muhammed'e Resulullah tamam yazma öyle. İstediğin gibi olsun diyor. İş yapıyor. Aleyhissalatü Selam kardeşlerim, Kureyş'i bu şekilde e, hayatta kalmasını istiyordu. Onlar Allah'ın dinine ileride fevç fevç, kurup kurup girecekler. Mekke'nin fethine Allah nasip eder de gelirsek o zaman göreceğiz. O Azılı düşmanlar, sürekli savaşanlar, sürekli böyle sıkıntı üretenler hep İslam'a girmişlerdir. Mekke'nin fethinde. Hem de kurup kurup. Hatta davetin, İslam davetinin yayılmasında onlar ortaklık etmişlerdir. Onların, o kimselerin bir payı olmuştur. Yani aleyhissalatü vesselamın düşündüğü gibi olay gerçekleşmiştir diyor. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam onlarla barışa, barış anlaşması yapmaya hırs gösteriyor. Onu arzuluyor. İkincisi anlayacak ikinci ders. Hak din ve bu dinle övünme, övünmek hak din ile övünmek onu güçlü saymak hak dinden dolayı güçlü olduğunu kabul etmek mü'minlerin içlerinde diyor gizli bir böyle gizli bir takat meydana getirir. Yani bilinmeyen gizli bir gücü, e, kudreti olur. Bir takatı olur. Bir şeyleri tahammül edebilir, yüklenebilir. Bu da Hudeybiye günü Müslümanların galayana gelmesi. Yani içleri kaynıyordu. Yapılan anlaşmadan dolayı, o ağır şartlardan dolayı içleri kaynamıştı böyle adeta. Onların başında da kim geliyordu? Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Onun kalbini, hak, bu hak din kalbini, aklını ve bütün huzurlarını adeta doldurmuştu. Ve bu Kureyş'in bu şekilde, bu anlaşma neticesinde büyüklük taslamasını razı olmuyordu. Bu ona ağır gelmişti. Kureyş'in bu şekilde, bu anlaşma neticesinde bir büyüklük et, elde etmesinden razı olmamıştı ve kendisine zor gelmişti. İşte bu ezellik diyor. Bunu şahit ayet ile de delillendiriyor müellif. Allah Azze ve Celle Müminlerin içlerinde bulunan bu özelliği Kur'an'ın şu ile anlatıyor diyor bize. Diyor ki Allah Azze ve Celle Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَا أَهُوَ اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ Onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, güçlü böyle şiddetli ve kendi aralarında merhametlidir. Diyor. Evet. Yine Hübeyb bin Sabit'in rivayetinde geçen hafta da değinmiştik buna Hudeybiye gününü anlatırken Ömer radıyallahu anh geliyor ve aleyhissalatü ve selama biz hak üzereyiz o müşrikler batıl üzere değil mi diyor. Geçen hafta anlatmıştım. Başka bir e, suretini içinde anlatıyorum. Değişik böyle bir iki değişiklik ifadelerle değişik ifadelerle bizim diyor ölülerimiz cennette o müşriklerin ölüleri ateşte değil mi diyor aleyhissalatü vesselam'a soruyor o da bilakis diyor peki o zaman diyor aleyhissalatü vesselam tabii ki öyledir diyor yani peki o zaman biz dinimiz hususunda bu rezilliğe bu adiliğe niçin razı oluyoruz niçin böyle şeylere boyun ayıyoruz diyor aleyhissalatü vesselam ey İbni Hattab Ey Hattab'ın oğlu, diyor. ben Allah'ın Resulüyüm ve Allah beni asla zayi etmez diyor. Allah za ve Celle beni ebediyeten zayi etmeyecektir diyor. Ömer radiyallahu anh böyle yüzü benze atmış bir vaziyette bu sefer Ebu Bekir radiyallahu anh'ın yanına gidiyor. Diyor ki Ey Ebu Bekir, Ey Ebu Bekir, Biz hak üzere o batıl üzere değil mi? O da tabii ki diyor. Aynen öyle. Soruyor. Diyerlerinde sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ın söylediği şeyin aynısını söylüyor. Ey İbni Hattab, ey Hattab'ın oğlu muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Allah onu asla zayi etmez. Allah onu Asla zayi etmez diyor. Ondan sonra da Fethi Suresinin ayetleri iniyor. İşte buradan anlatmak istediği müminlerin içerisinde gizli bir güç var. Bu da neyden kaynaklanıyor? Hak dinden kaynaklanıyor. Doğru bir din, doğru bir menheç üzere olduğunda Üçüncüsü, üçüncü alınacak ders, mümin kimseler vahiy ilahi bir emir geldiğinde ortaya yani ilahi emrin ortaya çıkması meydana geldiği zaman o ilahi emre boyun ejerler. Bu da yine Ömer radiyallahu anh ve benzeri kimselerle alakalı bir mevzu. Allah azze ve celle nisa suresinde diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَرَ hayır Rabbine ant olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe hatta yuhakkimuke fîmâ şecerâ beynihum fümme lâ yecidû fî an yufusum haracan min mâ gadeyte ve yusellimû teslimâ ve verdiğin hükümde azıcık bir sıkıntı içlerinde hissetmedikçe ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça gerçekten iman etmiş olmazlar diyor. Yine bu ayet-kerimenin manasını teyit eder bir başka ayet: "O ma kana lil mu'mini ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran." Allah ve resulü bir işe hükmettiği zaman mümin erkek ve kadınların eee ayekun lehumul hiyaretun min emrihim. Kendi işlerinden tercih etme hakkı yoktur diyor. Allah ve resulü "İza kadallahu ve rasuluhu emran" bir işe hükmettiği zaman kendilerinden, kendiliklerinden seçme hakkı yoktur. Kendi nefislerine göre hareket edip Allah ve Resulü'nün emrini bırakamazlar. Hiçbir mümin erkek ve kadın. وَمَنْ يَاسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَغَضَّلْ لَدَلَالَمْ دَعِيدًا Kim Allah'a ve Resulünü isyan ederse muhakkak ki derin bir sapıklıkla sapıtmıştır diyor. İşte bundan dolayı Ömer radiyallahu anh o zaman yaptığı şeyden dolayı mazurdur. Yani ilk etapta müşriklerle sulh yani barış anlaşmasını terk edilmesini istiyordu. Kendisine hak beyan olduktan sonra doğru olan şeyler özellikle de vahiy ile ortaya çıktıktan sonra o vahye boyun eğdi onu kabul etti, ona, ona razı oldu. Bundan dolayı İbni Hafız İbni Hacer şey, Hafız İbni Hacer, evet diyor ki Ömer radıyallahu anh'tan sadır olan o gün yani söylediği şeyler, yaptığı hareketler hususunda hepsinde mazurdur. Özür sahibidir. Bilakis o ondan dolayı ecir alır çünkü iştihad etmiştir diyor. Allah Sahabe bu. Sahabe. Evet. O susta müjtehiddir. Yani bir iştihad etti ve kendisinden daha alim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Sonra Ebu, Ebu Bekir'e sordu. Ondan sonra ne yaptı? Ondan sonra ben diyor ne kadar... Bu yaptığım şeyden dolayı ne kadar çok oruç tuttum, ne kadar çok namaz kıldım, ne kadar çok köle azat ettim. Umulur ki hayra döner diye. Yaptığı şeyden, söylediklerinden dolayı pişmanlık duyduğu için. Subhanallah. Evet. Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an geliyor. Bu husustaki ayetler geliyor. Fetih Suresinin ayetleri gelince Aleyhisselatü Vesselam Vesselam <gülüyor> Ömer'e gönderiyor ve o inen ayetleri okutuyor. Ömer radıyallahu anh da diyor ki, Ey Allah'ın Resulü bu fetih midir? Yani bir zafer midir? Gelecekteki Mekke'nin fethi zaferi kastediliyor. Bu bir zafer midir deyince aleyhissalâtu vesselâm evet diyor. Ve bundan dolayı da çok hoşnut oluyor Ömer radıyallahu anh. Bunun gibi işte Fetih suresindeki ayetler gelince Ömer radıyallahu anh hemen boyuna eğiyor, kabul ediyor ve söylediği şeylerden pişman olup bir sürü sadaka veriyor. Bir sürü salih ameller yapıyor affettirmek için kendisini. Ona rağmen İbni Hacer o mazurdu, hatta iştihad etti ve bu sebeple ecir kazandı diyor. Yani sevap elde etti Allah'ın doğrusunu bilir. Dördüncüsü kardeşlerim, Allah ve Resulüyle alay eden kimselerin yanında oturmanın caiz olmaması. Allah ve Resulüyle alay eden kimseler. Bu da Selema radıyallahu anla ilgili bir kıssa anlatmıştım. Kısaca anlatmıştır. Selema radıyallahu anh Hudeybiye'de müşriklerden bir grup gelince onlarla beraber oturuyor. Onlar bu sefer Aleyhisselatü Vesselam hakkında ileri geri konuşmaya başlayınca hemen onlardan ayrılıyor. Evet. Bu Müslüm'de rivayet edilen hadise göre diyor ki Selema radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor. Mekke ehli müşriklerden bana dört kişi geldi diyor. Benim yanıma geldiler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşmaya başladılar diyor. Anlaşma esnasında. Sonra <gülüyor> ben de diyor onlara kızdım ve Başka bir ağacın altına yer değiştirdim diyor. Başka bir ağacın altına yerimi değiştirdim diyor. Allah Resulü hakkında konuştukları için. Diyor ki müellif işte bu diyor hak menhektir. Doğru bir metottur. Buna Kur'an ayetlerinden deliller getiriyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki izah Raitel levina jehudu neti ayatina faaredanhum. Ajeleri iz haqunda dalannarjani ileri geri konušan kimseler görrdum zaman faaridanhum, onnardan 100 ćvir. Hatta Yahudu fi hadiin’ru. Fi hadiin gairi. taki vaškavir suze gećinđje kadarr Kadar 100ćvir airi. Ven majunmsje neke šetan falaa takot mahum Baet dikra. Evet. eğer şeytan şeytan sana unutturursa, sen onların yanındasın Allah ve Resulü ile alay ediliyor unuttun, daldın sen de şeytan sana unutturursa diyor feimma yünsiyenneke şeytan felâ takudu ba'de zikra hatırladıktan sonra hatırladıktan sonra onlarla beraber oturma mal gavim valimin zalim kavimlerle birlikte oturma zalim toplulukla birlikte oturma burada bir ölçü veriliyor Evet bunun bir benzeri ayet kerime Nisa suresinde ve rahmet nazil aleykum fi'l kitab en iza sami'tum ayetel la kitabta sizin üzerinize Allah azze ve celle indirdi neyi Allah'ın ayetlerini dinlediğiniz zaman yukferu biha ve yüstehzu biha o ayetlerle ayetler inkar ediliyorsa ve alaya alınıyorsa fe la taqud mahum hatta yahudu fi haditun gayri o alaya aleya alan inkar eden kimselerle birlikte oturma ta ki başka bir söze geçinceye kadar. Innekum Eğer oturmaya devam ederseniz siz de onlar gibi olursunuz. Diyor. Siz de onların aynısı olursunuz. Allah camiel munafikina ve'l ve münafıkları cehennem içerisinde hepsini toplayacak Evet. Yine hut suresinde وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin diyor. Yani bir onlarla birlikte Oturup onların küfürlerine Rıza göstermekle de olur Başka şekildek Zulümlerine ortaklık etme de olur وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظالمُ. Zalimlere Meyletmeyin فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Yoksa sizi, sizi de ateş yakalar Size de, de ateš dokunur. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ Sora فُمَّ لَا تُنْسَرُونَ Sonra siz Allah'ın bir dostlar da bulamazsınız. Sonra size yardım da olunmaz diyor. Evet. Tirmizi'de gelen bir hadiste Hasan derecesinde Cabir radiyallahu anh'tan başka hadis kitaplarında da var bu hadis. مَنْ كَنِيُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَا Allah'u ve ahiret günde iman eden kimse üzerinde içkinin dolaştığı sofraya oturmasın. Diyor. Niye Allah'a isyam? Deminkinde Allah Azze ve Celle'yi inkar ve istihza yani alay vardı. Burada da Allah-u Teala'ya isyam var. Diyor ki müellif, alimler özellikle şerri siyaset uleması bu hadisten Allah'a isyan olan onunla alay olan hususlarda alay eden kimselerle Allah'a isyan eden kimselerle oturmamanın oturmamanın e, gerektiğini veyahut oturmanın meşru olmadığını istimbat etmişlerdir. Bu hüküm çıkarmışlardı. Allah ve rasulun alay alındığı veyahut da ona isyan edilen yerlerde o kavimlerle, o topluluklarla birlikte, o insanlarla birlikte oturulamaz. Evet. Nice insanlar işte böyle dinlerini değiştirdiler, kitap ve sünnetteki nasları terk ettiler ve insanların, hocalarının, şeyhlerinin görüşlerine şeksiz, şüphesiz hiç araştırmadan, kitap ve sünnete rağmen onun sözlerine biat ettiler. Onların sözlerini aldılar. Ondan sonra Allah'a ve Resulüne isyal olan şeyleri yaptılar ve o topluluklarla birlikte oturup kalktılar. Neuzi billah. Bu işte Allah'a ve Resulüne rağmen bir kimseyi Rab edinmektir. Rab. Helal kıldığı şeyleri helal, haram kıldığı şeyleri haram. Aşırıya gitmektir yani. O kimse hakkında. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Bunu bilerek yapıyor. Yani hata etmiş olsa hata anlamadan dolayı ondan sonra birtakım şeyleri kavrayamamadan dolayı hata etmiş olsa o su götürür. Yani mazeret sahibi olabilir. Duruma göre. Ama bilerek yaptığı zaman kasıtlı yaptığı zaman bu asla kabul edilecek bir şey değildir, mazur değildi Beşincisi, çünkü net şeyler var yani net naslar var ortada. Onlara rağmen bir şeyler emrediliyorsa onun zıddı emrediliyorsa veyahut da onun zıddına hareket ediliyorsa bu artık çok nettir yani. Beşincisi kardeşlerim, İslam'da kadının rolü ve şuuradaki etkisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçen haftada anlattığım gibi İnsanların Hudeybiye'deki insanların durumuyla ilgili onların böyle bir donukluk hali ve e, ihmalkarlık veya şaşkınlık hali ortaya çıktığında böyle bir şey meydana geldiğinde insanlar tarafından öyle bir hale geliyorlar ki yani çok ağır şartlarda bir anlaşmaya razı olmuşlar. Ne uğradıklarını şaşırıyorlar. Bir donukluk meydana geliyor. Aleyhisselatü Vesselam da hadi diyor kurbanınızı kesin, başınızı tıraş edin diyor. Kimseden çıt hiç birisi emrini yerine getirmiyor. Bu hususta Aleyhisselatü Vesselam eşi Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın yanına giriyor çadıra, onunla istişare ediyor. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ da Aleyhisselatü Vesselam'ı o konumu, durumu böyle sıhhatli bir şekilde düze, düzeltecek, hikmetli bir işe yani sonunda çok güzel şeyler meydana gelecek, hikmetli değerli bir işe ne yapıyor? Yönlendirme yapıyor. Bir görüş alışverişinde bulunuyor ve Ümmü Selim'e radıyallahu anh ona bir görüşünü sunuyor. Ne diyor? Çık, hiç kimseye bir kelime söyleme. Kurbanını kes ve başını tıraş et diyor. Evet. Öyle yapınca bütün herkes yarışıyorlar. Kurbanını kesip başını tıraş etmek hususunda. Önce kimse dinlemiyordu. Sonra böyle yapınca, kendisi bir, bir fiil yapınca herkes o işi yapmak için koşuştular. Onun için genelde fiil sözden çok daha etkilidir. Yaptığın şey, yani Allah için yaptığın şeyler... Fii, sözünden çok çok daha etkili değil. Neden bu e, televizyonlarda konuşanların çoğunun diyelim veyahut da bir kısmını hadi biraz daha insaflı davranalım e, e, etkisi ve tesiri yok. Çünkü söylediklerini uygulamıyorlar da ondan dolayı. Söylediklerini yaşamıyorlar. Evet. işte kadının rolü diyor İslam'da. Kadın Erkekler gibi görüşünü e, ve münasip olan, uygun olan böyle e, fikrini ortaya koyabilir, söyleyebilir. Bundan da Müslüman olan hakim, idareci istifade eder veya komutan istifade eder. Ancak burada e, söylememiş, burada şu şart çok önemli, bu e, meşru ortamda ve zeminde olması gerekiyor. Yani kadın, ulu orta, erkek gibi erkeklerin arasına karışarak e, benim fikrim budur diyemez. Aleyhisselatü Vesselam dikkat ederseniz o um Müselemen'in yanına giriyor. Eşine ait olan yere, yani çadıra veya onun bulunduğu ona mahsus yere giriyor. Orada görüşünü alıyor onun. Yani bu bir ölçüdür. Buna göre kadının e, İslam'daki rolü Evet, çok değerlidir, fikri alınır. Ama meşru ortamlarda ve zeminlerde. Evet. Wallahu alem. Altıncısı, değerli kardeşlerim, Allah'ın düşmanlarını kızdırmanın, öfkelendirmenin bazen müstehab olması. İbni rahimehullah Zadül Ma'd adlı bir eser var. Onu da anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Cehil'e ait bir deveyi, Bedir'den ganimet olarak aldıkları deveyi işarlıyor, yani işaretliyor bu umre için kurbanlık diye ve burnuna da gümüşten bir halka takıyor. Onu Allah yolunda kesecek. Umre için. Bunu ne için yapıyor? Müşrikleri kızdırmak için. Öfkelendirmek için. Yeri geldiğinde böyle yapmak müstehaptır diyor. Evet. Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı hakkında, bakın Kur'an'da ne diyor? Bu konuya işareten وَمَتَلُهُمْ fil incil O peygamber ve beraberindekilerin meseli yani misali İncil'de şöyledir. İncil'de kezerin yani, كَزَرْءَ اَخْرَجَ Bir ekin gibidir. O filizini çıkarmıştır. Filizini, tohumunu çıkartmıştır. Ve onu kuvvetlendir, kuvvetlendirmiştir. Kalınlaştırmıştır. Sonra da gövdesi üzerine oturmuş bir ekin filizi gibidir diyor. Bu hal çiftçilerin hoşuna gider. Öyle değil mi? Bir ekin çıkıp da şöyle kendisini gösterdiğinde, ondan sonra güzel güzel böyle verimli bir şekilde büyümeye başladığında kalınlaşıp çiftçinin hoşuna gider. bir zurra. bunun içindir Bu niçindir? <gülüyor> kafirleri onlarla öfkelendirmek içindir. Yani bu özelliklere sahip sahabeleri sahabelerin bu özellikleri bu halde olması aynen ekin gibi sağlam, kuvvetli, gövdesi üzerine oturmuş bir ekin gibi olması kafirleri öfkelendirmek içindir diyor ayet-i kerimede. Evet. Bunun için de kafirleri bazen kızdırmak caizdir yeri geldiği zaman. Bununla ilgili bir başka ayet daha var. Ee, oraya uzamazsın, girmeyelim. O ayet-i kerime de e, Tövbe Suresi'nde geçiyor, yüzdürümünce ayet. Evet, yedincisi 7 yedinci alacağımız ders, değerli kardeşlerim bir haber üzere Yemin etmenin caiz olması. Özellikle e, o haberin böyle kuvvetlendirilmesi, tekit edilmesi murad edildiği zaman evet, yeminin caiz olması ve onun e, kuvvetlenmesi murad edildiğinde de o haber üzere bu yeminin müstahap olması. Bu nereden alınıyor? Bu da aleyhissalatü vesselamın Suhil bin Amura e, o anlaşmayı yazarken söylediği söz. Vallahi diyor. Vallahi inni leresulullah. Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın elçisiyim. Ve enteddebtumuni. Siz beni yalanlasanız da ben Allah'ın resulüyüm diyor. Yemin ediyor. Evet. Ebine Kayyim, rahimehullah diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan 80'den daha fazla yerde yemin ettiği sözlerine yani başlarken yemin ettiği ezberlenmiştir diyor. Ve Allah Azze ve Celle de yine Rasuline, peygamberine yemin etmesini emrediyor bazı yerlerde. Onlar, onlara da buraya söylemiş ee, Yunus suresinde, Sebe suresinde, Tekabun suresinde diyor ki oralarda ve yestemdu'unake ahakkun hu Senden haber soruyorlar. Bu hak mıdır? Yani hakikat mıdır? Hususunda. Kul İe Rabbbi işte burada yemin et. De ki diyor yemin et. Yani yemin ederek. Evet de ki evet Rabbime yemin olsun. Yemin etmesini istiyor Allah za Vecel'le Resulünde. Bu sözleriyle. Kul İe Rabbbi innehu laq ve men tum De ki evet Rabbime and olsun ki bu bir haktır, gerçektir. Siz aciz bırakıcı değilsiniz. Sebe suresinde ve gale ladeena keferu la te'tiyennes sa'a Kâfirler dediler ki bize kıyamet saati gelmeyecek. Bize kıyamet saati gelmeyecek. Kul belâ ve Rabbi. de ki Rabbime yemin olsun le teyennakum size gelecek. O kıyamet saati size gelecek, çatacak. Teğabün suresinde zâ amelledîne keferû en le yub'asû. Kâfirler iddia ki asla biz dirilmeyeceğiz. Kul be, belâ ve Rabbi. Yine de ki Rabbime yemin olsun, le tübafunne thumma le tunebbe'un nebi ma amiltum. Elbette siz dirileceksiniz ve amel ettiğiniz şeyler, yapmış olduğunuz şeyler size haber verilecek. Halbuki Allah için bu ise Allahu Teala'ya kolaydır diyor. Evet. Bu gibi yerlerde yemin edilebilir. 8.'si Allah azze ve celle'nin kutsiyetlerinden olan yani kutsal olan şeylerin bulunduğu bir takım hususlarda zalimlere müşriklere hadde aşan kimselere icabet etmek Allah-u Teala'yı takdis eden, kutsiyet veren hususlarda eğer zalimler hadde aşan kimseler veya müşrikler böyle bir şeye çağırırlarsa onlara icabet edip kabul etmek. Bu da Az önce bahsettiğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye'de yaptığı bir anlaşmadan bir sözden bir davranıştan alınıyor. Müslümanlar her ne kadar bu olaya kıssalarsa kırsalarda öfkelenseler de bunun caiz olması. Ne diyor orada Aleyhisselatü Vesselam? Nefsime yemin olsun ki onlar Allah'ın hürmetlerine saygı hususunda onu tazim hususunda hangi sıkıntılı işi benden isteseler onlara vereceğim diyor. Yeter ki Allah-u Teala tazim edilsin. Evet. İbni Kayyum rahimahullah diyor ki buradan müşrikler, bidat ehli kimseler, facir günahkar kimseler azgın, taşkın ve zalim kimseler Allah Azze ve Celle'nin hürmetlerinin birinin tazim edilmesini talep ettiklerinde yani doğru olan bir şekilde Allahu u veya saygı göstermek, tazim etme hususunda bir şey istedikleri zaman onlara icabet edilir. Onların istediği şey verilir diyor. Bu istenen şeyler eğer Allah Azze ve Celle'nin kutsiyetlerini yani onu takdis etmek, kutsal sayma, hürmetine saygı gösterme hususlardan olmazsa, başka şeylerde olursa onlara icabet edilmez. Onlara icabet edilmez. İbni Kayyım diyor ki bu diyor çok ince ve zor olan, yani bunu ayırt etmek bu zalimlerden gelen, bu kafirlerden gelen Ee, bu gibi şeyi ayırt etmek çok zordur diyor. Bunun tespiti çok zordu Ve nefislere de çok ağır gelir. Ee, bu hususta Ömer radıyallahu anhin o dönemde Hudeybiye harbinde yaptığı ve söylediği şeyleri zikrediyor. Ömer radıyallahu anhin ve vesselam'a soruyor hani biz ne, neden dinimiz hususunda böyle alçaklığa, rezilliğe razı oluyoruz diye bu olay Ömer radıyallahu anh'ın az önce söylediğimiz gibi onun içerisindeki hak din üzere olan e, inancın kuvvetine bir, bir işarettir. Aynı zamanda o mazurdur. Ama Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir Sıddiq radıyallahu anh'dan sonra gelir kardeşlerim içimiz kaynayabilir zalimlerin kafirlerin yaptığı şeylere bugün Halep'te olduğu gibi veya başka yerlerde olduğu gibi içimiz kaynayabilir ve kendimizden geçebiliriz bunlar normal şeyler ama asla taşkınlık etmemek gerek Ömer radıyallahu anh Bütün ağır şartlara rağmen Hatta Ebu Cendel Anlattım size geliyor anlaşma bitmiş Ey Müslümanlar Beni bu halde bırakacak mısınız Bana neler yapıldı Nasıl işkenceler yapıldı Bu şekilde bırakacak mısınız terk edecek misiniz Müşriklere diyor geri mi vereceksiniz Müşriklere diyor Bağırıyor orada Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor Sabret diyor Biz bir anlaşma yaptık Ona e, sadık kalacağız Sabret Allah senin için bir mahrac yani bir çıkış yolu bir e, çıkacağın, kurtulacağın bir yer yaratacaktır diyor. Sabret diyor ona, sabret dikkat edin. Evet. Böyle bir durumdayken Ömer radıyallahu anh kalayana geliyor. Ya niye biz böyle bir şeye razı oluyoruz diyor değil mi? Önce Resulullah'a soruyor. Şimdi bir, bak burada bu zaman çok önemli. Böyle bir kalayana geldiğimizde duygusal halimiz olduğu zaman Halep'le ilgili veya birçok yerle ilgili, şimdi olan, gelecekte olan mese meselelerle ilgili. Böyle canımızı yakan, ciğerimizi yakan Türkiye'de veya Türkiye'nin dışında bir hadise olduğu zaman, ya ne yapalım? Hadi hurra çıkalım mı? Vuralım mı, kıralım mı? Diye insan içinden geçirdiği zaman bu harekete başvurmadan önce gidecek, soracak. Ne yaptı Ömer radiyallahu anh? En alim, en bilen insana Allah'ın Resulüne sormadı mı? Sonra mutmain olmadı. Gitti Ebu Bekir'e sordu. Ebu Bekir de subhanallah subhanallah ve vesselam'ın söylediği sözlerin aynısını söyledi. Tabir olarak aynısını. Bu da diyor İbni Kayyım Ebu Bekir'in daha faziletli olduğuna onun eee Aleyhisselatü Vesselam'a daha fazla muvaffakat ettiğine, daha uygun hareket ettiğine, onun dini daha iyi bildiğine işarettir diyor Ebu Bekir. Ama Ömer an anh Aleyhisselatü Vesselam sonra ebubekir Bekir, ondan sonra başka kimseye sormuyor, dikkat edin. Niye? Kendisinden en iyi bilenler onlar. Başka kimseye sormuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Boyunayı yerine getiriyor. Canımız yansa da, bir daha söylüyorum, yüreğimiz hoplasa da yapacağımız hareketlerde ister sosyal medya üzerinden olsun ister dışarıda bir hareket veya bir konuşma olsun, bir faaliyet olsun bunu bilen insanlara soracak. Kafamıza göre hareket etirnek olmak. İnsan duygusallığıyla hareket ettiği zaman hep yanlış yapıyor dikkat edin. Hep yanlış yapıyor, hata ediyor. Çünkü içerisinde hamaset duygusu var. Çünkü bilgi yok, ilim yok. Biz bunu işte gençlere anlatamıyoruz. Yani şunlar şunlar yapmanız lazım. Sabırlı olun. Yani Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle şeyler olmadı mı? İçimiz yanıyor. İçimiz kan ağlıyor. Dua ediyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. Ama bunun dışında yapacağın bir taşkınlık yok. Aleyhisselatü Vesselam döneminde bak Hudeybi anlaşmasını anlattık. Daha birçok olay var bununla ilgili. Ashab-ı Rıcı'yı hatırlayın. Sonra 70 tane şeyin şehit edilmesini hatırlayın sahabenin hafız sahabelerin mute dest destanını orada Ali Sırat ve Sıran tek tek tek komutanların şehit düştüğünü haber veriyor ağlıyor Medine'de. Allahu ekber. Ne yapıyor peki? Medine'ye ayağa kaldırıp gidiyor mu? He? Medine'ye ayağa kaldırıp Muteh'ye onlara yardıma mı gidiyor? Yapabileceği şey yapıyor. Yani yapabileceğimiz neyse onu yapmamız gerekiyor. Taşkınlık bak özellikle söylüyorum taşkınlık etmemek, haddi aşmamak gerekiyor. Yanlış iş yapmamak gerekiyor. Onun için de bilenlere sormak gerek. Yani ya içimizin yanması ayrı bir şey, üzülmek ayrı bir şey ama bir hareket yapacağın zaman bilgiyle, ilimle hareket etmek ayrı bir şey. Vallahu alem. 9.'uncusu kardeşlerim iki zararlı olan şeyden en fazla zararlı olanı def etmek, gidermek için düşmanla masaya oturmak bizim tabirimize. Yani düşmanla anlaşmanın caiz olması. Ebn-i Kayyım rahimahullah diyor ki müşriklerle barış anlaşması yapılması velev ki içerisinde Müslümanlara zararı olan daha doğrusu Müslümanlara zulüm olan şeyler hususunda Müslümanlara zulüm olan şeyler hususunda müşriklerle anlaşma yapmak, sulh yapmak, daha fazla, daha ağır basan bir maslahat ve fayda için yahut da şerli olan bir şeyi def etmek için caizdir diyor. İçerisinde Müslümanlara zulüm olan bir şey daha olsa. İşte bu, bu da bir kaydayı gerektiriyor. İki zararlı olan şeyden en üstü, en üstteki, en fazlası, en aşağıdaki en az olan, en olan, en az ihtimalli olan şeyle giderilir. Fıkıhtaki diğer bir tabir, ahafud dararin. Yani iki zarardan en hafif olanı tercih edilir diyor. Bu bazı ahmak kimselere böyle bir kaydayı sunsan ''Vay Müslümanlar nasıl böyle bir şeye razı olur, bu küfürdür.'' de Damgayı vurur, mührü vurur, seni de tekfir eder. Aleyhissalatü Vesselam yapmış bunu, delilleri var. İşte buradan alınıyor bunlar. Ay sen kafirlere nasıl razı olursun. Hatta ne diyor bak, içerisinde Müslümanlara zulüm olan bir şey dahi olsa, bazen maslahat, Yani iki zarardan en hafifini seçme konusu olduğu zaman o seçilir. Velev birilerine zararı dokunsa da. bu Yani onları kabul etmek, onların zulmüne razı olmak değil. Nedir? Küçük zararla, az zararla büyük zararları, mefsedetleri def etmektir. Bu çok önemli. Bu bir kaidedir. Bunu unutmayın. Onuncusu kardeşlerim, onuncu alınacak ders, e, muhsar yani umre veya hacca giden kimse alıkonulduğu zaman Kabe'ye girmekten o hac ve umre ibadetlerini yapmaktan alıkonulduğu zaman haram bölgesinde veya hil bölgesinde e, alıkonulduğu yerde kurbanını keser. Ali Sıratu vesselam ne yaptıydı? Ali Sıratu vesselam Hudeybiye'de ne yaptı? İçeri ne yap ne yapamadı? İçeriye giremedi. Müşriklerle yaptığı anlaşmadan dolayı. Ayet-i kerime buna işaret ediyor. Ve izâ ahsartum pemastayra minel haddi siz ihsar olduğunuzda yani siz bir şey, birileri engellediği zaman Mekke'ye girmekten ister o e, devletin kendisi olsun veya eşkiyalar olsun ne olursa olsun herhangi bir sebepten dolayı Mekke'ye giremediğiniz zaman kurmandan kolayınıza geleni kesersiniz diyor. Evet. Bu da bir kolay. Yuridullahi bikubul yusra vela yuridibikubul usur. Allah sizin için kolaylıydı der, Zorluğu dilemez diyor. Evet. Şimdi aleyhissalatü vesselam bu umre bazı kitaplarda kaza umresi diye bir umre gelir. Bu Hudeybiye'de yaptığı umreye kaza olarak diye diyor ki İbn-i Kayyum Rahimahullah böyle bir şey söz konusu değildir aleyhissalatü vesselam o umreyi yani Hudeybiye'de gerçekleştiremediği umreyi bir dahaki sene kaza et, kaza olarak yapmamıştı. Çünkü Hudeybiye'de bin dört yüz kişi kadar bir insan vardı ama ertesi sene ondan daha az idi. Yani vacip olsaydı onların hepsi gelmesi gerekirdi bide bu umre eee umretul kadiyye diye isimlendirilmiştir diyor. Yani hadise olay umresi. Çünkü Resulullah <gülüyor> sallallahu anlaşmaya vardığı sulh yaptığı bir umreydi. Yani o Uhudeybe e, umresi. Yani netice itibariyle bir daha ki sene yaptığı umre o e, kaza bunun yerine geçen e, bir umre değildir. Kaza umresi değildir. Müstakil ayrıca bir umredir. Diyor İbni Kayy. Tabi kaza umresi olarak da addeden veyahut da sayanlar var. Yani böyle ihsar olunduğunda, alıkonulduğunda bir insan e, kurbanını keser ve ihramdan çıkar. Tıraşını oturur ve ihramdan çıkar. Onu da kaza etmesi Hacip değildi Hasılı bu. Özeti bu yani. On birincisi ve sonuncusu değerli kardeşlerim. Kafirler kafirlerle Müslüman kimseler kafirlerden geldiği zaman onları kafirlere geri verme üzere anlaşmak caizdir. Kadınlar müstesna. Bir daha söylüyorum. Kadınlar hariç kafirlerden Müslümanlara biri, birileri geldiği zaman onları kafirlere geri verme üzere bir şart ile anlaşmak caizdir. Ve e, imamın otoritesinden, onun hüküm sürdüğü alandan isyan ederek çıkan kimseden imam beridir. Yani imamın onunla idarecinin, o devlet başkanının onunla bir alakası yoktur diyor. Çünkü onun sultasından, idaresinden dışarı çıkmıştır. Evet. Bu da eee Aleyhisselatu vesselam sulh yaptığı zaman Kureyşli kafirlerle Ebu'l Basir Ebu'l Basir adında bir adam e, Müslüman oluyor ve çeye geliyor. Medine'ye geliyor. Sonra anlaşma gereği kafirler yani müşrikler onu istiyorlar. Aleyhisselatu vesselam da iki kişiyle Ebul Basır'ı teslim ediyor onlara. Anlaşma gereği. Ondan sonra Zulhuleyfe Medine'nin yakınında bir yer. Oraya gel, gelindiği zaman Zulhuleyfe mevkiinde Ebul Basır o iki adamdan biriyle konuşurken kılıcını bir şekilde alıyor ve öldürüyor. Öteki adam da kaçıyor Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bak diyor, senin adamın bizi böyle yaptı beni de neredeyse öldürecekti deyince Ebul Basır Ebul Basır <gülüyor> Medine'ye geliyor. Bir de Aleyhisselatü Vesselam onu onlara e, şey yapmıyor. Yani zorla Ebul Basir'i Mekke'ye müşriklerin yanına göndermiyor. Çünkü teslim et adamı teslim etmiş iki kişiye ama onlar da sahip olamamışlar. Sonra da Ebul Basir Medine'den ayrılıyor. Aleyhisselatü Vesselam ahitli olduğu için oradan ayrılmasını söylüyor anladığım kadarıyla. Oradan ayrılıyor bir grupla birlikte müşriklere e, sürekli e, zarar veriyorlar. Hatta e, Mekke'de diğer Müslümanlar da onlara katılıyor. Ebu Cendel gibi e, Müslümanlar. Birlikte bir güç oluşturuyorlar. Sonra da <gülüyor> onların bu müşriklere verdiği zararlardan dolayı, kervanlarına vesaire, müşrikler diyorlar ki, tamam diyorlar. Bizden, size gidenler bize iade etmeyin diyorlar. Öyle olunca e, Ebu Basir gelemiyor. Ancak diğer Müslümanlar Medine'ye gelip katılıyorlar. Heh. Ama diyor, başlıkta da anlatıldığı üzere, Aleyhisselatü Vesselam anlaşma gereği Ebu Cendel'i veriyor. Ebu'l Basri de veriyor. Kadınlar verilmez. diyor Ebne Kayyim Rahimahullah böyle diyor. Kadınların kafirlere verilmesi geri kafirlerden gelen kadınların kafirlere verilmesi üzere bir şartla anlaşmak caiz değildir diyor. diyor. Evet. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle şu yaşadığımız durumda bizlere basiret versin birincisi. Basiretle, ilimle hareket etmeyi nasip etsin. İkincisi ve en önemlisi zulüm altında olan bu has Halep'teki kardeşlerimize yardım etsin. Oradaki kafirleri, zalimleri, onlara işkence eden, tecavüz eden kimseleri kahru perişan eylesin. Onlara Allah Azze ve Celle'ye haval ediyoruz. O her şeyi görüyor ve biliyor ve onlara mühlet veriyor. Bize de bu zulmü engelleme hususunda hangi gayret, hangi imkan varsa bunu nasip etsin bizim de bu hususta payımızın olmasını nasip eylesin kardeşlerim. hadi vallâhâ âlemâ sallallâhâ âlâhâ nebînâ muhammâdâ subhânîkâ âlâhâme ve ben hâmdîkâ âşherenlâ âlâhâ ve tûbû